O yüzden resmi olarak boşanmış ve yıllardır birbirinden ayrı yaşayan çiftlerde koca kadının talak isteğini reddediyor. Koca kadının talak isteğini reddediyor. Bir de koca da ne? Koca diyor kadının talak isteğini reddediyor. Boşanma isteğini. Yani kadın boşanmak <gülüyor> istiyor, erkek boşanmak istemiyor. Evet, şöyle. Evet. Bu kadın şimdi boşanmış sayılır mı? Eğer boşanmışsa kadının ne yapması lazım? Boşanmamışsa kadının ne yapması lazım? Bazı kocalar kadına boşanmış olduğunu söylemişler. Şöyle bak. Eee şimdi eee Türkiye'de genelde Türkiye'de Türkiye'de birçok Müslüman eee belediye tarafından yapılan nikahın nikah olarak kabul etmiyorlar. Doğrusu nikah nikah İcaba kabuldür. Öyle değil mi? İcaba kabul. Ey tabii ki e, İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre veli şart görmüyorlar. Cumhur'a göre veli şarttır. Ey velisiz yapılan nikah kesinlikle cinsel münasebet zina oluyor. Ama Türkiye'de maalesef şişe değil bu şekilde yapıyorlar yani. Dolayısıyla belediye tarafından yapılan nikahlar Çünkü devlet bunları tayin ettiği için ey bu belediyede bu eee resmi nikah denen veya eee resmi eee resmi geçitleri he yapmak için ne yapıyor? Tabii her evli olan kişi Türkiye'de nikah yaptıysa genelde bunlar yapılıyor. Eee aynen cami imamının yaptığı nikah gibi. Orada belediye memuru kız geliyor, erkek geliyor, bir de kızın babası geliyor. Ondan sonra iki tane şahit de tutuyorlar. Ve aynen bu iki şahit karşısında kız, oğlan ve kızın babası veya o erkeğin babası artık kim gidiyorsa burada diyor ki mesela ey filan işte sen ilk önce kadına diyor erkeğe diyor diyor ki ve ta kadını artık o memurun şeyine kalmış. Bazen bazı şahıslar ilk önce ilk sözü kadına veriyorlar. Diyor ki ey kız filan filan işte filan adam seninle evlenmek istiyorsun. Sen bunu kendine bir koca olarak kabul ediyor musun? Diyor ki evet. Ondan sonra erkeğe yöneliyor. Tekrar diyor ey filan diyor işte filan eee filan kız seninle evlenmek istiyorsan bu kadını veyahut da bu kızı kadın olarak kabul ediyorsun. Evet diyor. Ondan sonra işte velisi de tabii evet diyor. Şahitler de siz de şahitsiniz. Evet diyorlar ve bu şekilde o belediye memuru bu e, erkeği ve kadını karı koca olarak ilan ediyor. Aynı şekilde camide cami imamının yaptığı nikah aynısıdır. Yine bir veli ey kızın babası ve yahut kızın babası yoksa babasından sonra o kıza en yakın olan kişi ve o kadına en yakın olan kişi kimse o Ondan sonra iki şahit, tamam bir de nikah kıyacak olan şahıs, imam, cami imamı. O da da yapılan şey aynısıdır. Burada da yapılan şey aynısıdır. Ve bazı şahıslar maalesef şiddet işte burada çok potlar kırarak özellikle geçmişte asker olan şahıslar, ey mesela üst düzeyde olan askerler sırf hanımını o zamanki ordu evine götürmemesi için ve o da karşık olmamaları için ne yapıyor? eee sıkıştır sıkıştırınca kalkıyor. Resmi kanallardan dolayı karısını boşuyor. Ama bunun dışındaki anlarda da yine beraber yaşıyorlar. Ama resmi kanallarda boşadığı için eee oradaki nizamda resmi kanallardan boşandıktan sonra bu kadının onun karısı olmadığı için artık o kadını eee onunla beraber ordu evine veyahut da bu karışık münasebetlere getirmek getirmekte baskı yapmıyor. Çünkü diyor ki ben boşandım diyor. O benim hanım değil. Bu nerede? bu resmi kanallarda ama yine karısıdır yine beraber yaşıyorlar. Ve bu şahıs eğer gerçekten oradaki kan yani resmi kanallarda diyorsa ki işte ben seni 1 2 3 gibisi veyahut da 1 gibisi ben seni boşuyorum. Va oradaki söylemesi sözü gerçekten kalben niyeti boşamak ise o zaman bu karı koca boşanıyorlar. Eğer o söylemiş olduğu söz değil de yani kalben değil de diliyle sırf işte bu şeyden kurtulması için söylüyorsa o zaman talakı kastetmediğinden dolayı bu kadın ondan boş olmuyor erhamukallah. Dolayısıyla burada resmi kanallardan dolayı karısını boşan bir erkek tamam mı? Eğer dediğimiz gibi bu talakı kastetmemişse sırf burada düzenin eee kanunları çerçevesi içerisinde veyahut da ondan kurtulmak için söylüyorsa o zaman şer'an bu kadın ondan boşanmış olmuyor. Evet. Ama gerçekten talakı kastediyorsa o zaman o kadın ondan boşalıyor. Hocam talakı talakı isteyen kadındır, erkek değil. Kadın boşanmak istiyor. Kadın erkeği boşamak istiyorsa evet. biliyorsunuz İslam şeriatında bir kadının erkeği boşaması hakkı değildir. Erkek kadınlara hakimdir erkekler kadınlara hakimdir. Kadınlar erkeklere değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu boşanma hakkı erkeğe vermiş. Ancak bir yönden kadına boşanma hakkı verebilir. Nasıl? O erkek şer'i yönden yapmış olduğu bazı şeyler şer'i yönden, şer'in yönden eğer gerçekten caiz de ise o zaman kadın kadı, kadıya gider ve kadıya bu kadın ile erkek arasında olan şeylerin eee şer'an olmadığı, caiz olmadığı için kadı ne yapıyor? Erkek istemezse de kadı o kadını o erkekten boşaltıyor. Örneğin, erkek namaz kılmıyor mesela. Kadın namaz kılıyor. Daha önceden evlendikleri zaman kılıyordu. Sonra namazı terk etti. Burada şara'an kadıya müracaat ettiği için, özellikle hembeli fukahasına göre dese ki, benim beyim namaz kılmıyor. Namaz kılmadığından dolayı ben boşamak istiyorum. Veyahut da boşanmak istiyorum. O zaman kadı onu boşaltır. Kadın diyemez ki işte bir erkeğin kadına bir iki üç talak işte sen talıksın falan gibi boşsun dediği gibi değil. O kadına müracaat eder. Türk kanunlarına göre tabii burada kadın yine yani beşeri kanunlarda bile kadın erkeğe diyemez ki işte sen boşsun. Yine ne yapıyor? Yine kadınlara müracaat ediyor ve kanunlara müracaat ettiği zaman bazı huylarından dolayı ondan boşanmak istiyorsa her ne kadar şer'an eee değilse de bu kanunlar çerçevesinde şer'an olduğu için kadın ne yapıyor? Kadına yapıyor. O kadını o erkekten boşuyor. Ha o zaman o kadı, ey Türk kanunları çerçevesi içerisinde hareket eden belediye memuru Bu kadını o erkekten boşadığı zaman kadın boşamadığı için asla o boş olmuyor. Niçin? Çünkü daha önceden kendisi nikahını yaptığı için hani Türkiye'de hani imam nikahı diyorlar. Daha doğrusu şer'i nikah denilmesi gerekiyor. Veyahutta boşamışsa da oradaki kadı bunu boşuyorsa erkek onu boşan boşanmıyorsa o kadın ondan boşan boşanmış sayılmıyor. Boşanabilmesi için bizzat erkek işte sen talıksın veyahut sen boşsun demesi gerekiyor. Burada bir sefer ister 1 2 3 sen boşsun desin, ister bir sefer sen boşsun desin. Bu bir seferdir. Bu bir sefer sayılır. Ey bir talka sayılır. Bu bir talka iddeti çıkıncaya kadar bu erkek buna müracaat ettiği zaman tamam mı? İddeti çıkıncaya kadar iddet ne kadardır? 3 aydır. Bu 3 ay içerisinde erkek mehirsiz ve akitsiz bu kadını iki şahit karşısında geri alabilir. Tamam mı? İk geri alabilir. Yani her ne kadar kanunlar çerçevesi içerisinde boşanmışsa da, tamam mı? İddetİ bitmeden önce bu erkek bu kadını tekrar buna sahip olabilir. Ancak iki şahit şarttır. Tekrar aralarında bozuşmalar oldu, tekrar kadın mesela erkek boşıyor veyahut da devlet boşatıyor. Tekrar bu yine ne olur? Bu ikinci talak olur. İkinci boşanma olur. 3. boşanmadan sonra ancak bambaşka bir erkekle evlendikten sonra o erkek o kadınla evlenebilir. 3. talaktan sonra ne şer'an ne de kanunların yani beşeri kanunların nazarında o kadınla evlenemez. Dolayısıyla bu dakki boşanma madem ki kadı boşuyor erkek de onu boşamak istemiyor ve hakikaten de kastetmiyor onu boşamıyor her ne kadar kanun onu boşatmışsa da o kadın ondan boş değildir yani tekrar onun karısıdır Allahu alem Subhanallah Subhanekallahumma ve hamdih Şel ve la ilaha illa sen tevekkeltu aleyk <Sessizlik> ve eselamu alel murselin